Oh yeah. açık gazete ve kainat. Bugün 11 Temmuz Salı. Yıl 2017, ay 7, gün 192. Hızır 67. 1438 Hicri Şevval 17, 1433 Rumi Haziran 28. Çark Dönümü Fırtınası. Günü tarihi 39 yıl önce bugün 11 Temmuz 1978'de sanat tarihçisi, şair ve aydın bir öğretim görevlisi olan doçant doktor Bedrettin Cömert uğradığı silahlı saldırı sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Cömert 1940 yılında doğmuştu. 158 yıl önce bugün yani 11 Temmuz 1859'da İngiliz yazar ve eleştirmen Charles Dickens'in İki Şehrin Hikayesi adlı ünlü romanı yayınlandı. Tüm dünyada sevilerek okunan başka eserleri de Oliver Twist, Büyük Umutlar, diğer önemli eserlerinden bazılarıdır. Büyük Saatli Marif tamam. Takvimi Yes. Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete Programı başladı haftanın ikincisi bu Bendeniz Ömer Madra Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Açılışı Velvet Underground'un Venus in Furs Kürklü Venus adlı parçasıyla yaptık Bir Venus göndermesi yapıyoruz aslında bunun bahsettiği başka modern bir Venüs biz e, Afrodite, asıl e, Roma, e, Grek ve Roma kültüründen gelen Venüs'ten bahsedeceğiz. Şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabında Kadınlar. <Gülüyor> Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, with with. Şeytanlıklar Venüs, bir sabah Siena şehrinde görüldü. Onu çıplak halde bir köşeye atılmış olarak buldular. Şehir, Roma İmparatorluğu döneminde toprağa gömülüp, şimdi yerin dibinden yeryüzüne çıkma nezaketini gösteren bu mermer tanrıçaya saygılarını sundu. Onu en önemli köprünün başına yerleştirdiler. İnsanlar ona bakmaya doyamıyor, herkes ona dokunmak istiyordu. Ancak... Kısa bir süre sonra savaş patladı ve Siena saldırıya uğrayıp yağmalandı. Kent meclisi 7 Kasım 1357 tarihli oturumunda suçun Venüs'te olduğuna karar verdi. Tanrı puta tapma günahını cezalandırmak için bu felaketi üzerlerine göndermişti. Meclis insanları şehvete davet eden Venüs'ün parçalanmasını ve parçalarının nefret ettikleri Floransa şehrine gömülmesini emretti. Florensa'da 130 yıl sonra Sandro Botticelli'nin elinden bir başka Venüs doğdu. Sanatçı onu üzerinde derisinden başka bir giysi olmadan köpükten doğarken resmetmişti. Ancak dediklerine göre 10 yıl kadar sonra rahip Savonarola büyük arınma ateşini tutuşturunca, fırçalarıyla işlediği günahlardan pişmanlık duyan Botticelli, gençlik yıllarında yaptığı bazı şeytanca tablolarını da Ateşe atarak alevleri canlandırmış ama Venüs'e kıyamamış. Kadınlar. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğal. Sel Yayıncılık. Evet şimdi Anmalar Anmalar evet efendim. Ama Bu Galeano'nun şeyinden Eduardo Galeano Okuduğumuza göre Venüs'ün Siena şehrinin başına Bu felaketi getirmesi Konusunda kent meclisinin Oturumu Bundan tam 1660 yıl önce Yapılmış 7 Kasım 1357'de Demek ki Sonra durum düzelebiliyor Muhtemelen. Biraz beklemek gerekebiliyormuş. 1500-1600 yıl bekledim mi düzeyliyor işte. Kesinlikle. Kulaklarınız yok. Bekleyin. <gülüyor> Tarihte bugün evet 1405'te Çin'de dünyanın ilk büyük gezgini yani devlet seferi olarak da Ming Ming hanedanının amirali Zheng He dünyayı ilk defa Christopher Columbus'tan epey önce 90 yıl kadar önce keşfe çıkmış. Ama bunu bilmiyoruz. Biz hepimiz Kristof Kolombiya'da ya da Cristobal Kolombo olarak biliyoruz. Ya da Cristoforo Kolombo. Asıl büyük kâşifi halbuki Ming Hanidanı'na bağlı Zheng He'ymiş. İlk dünyayı fetheden ama o yerlileri köleleştirmeyi düşünmemiş. Tanışıp Keşfettiğim... anlaşmalar yapmayı tercih etmiş. Evet. Öyle bir durum Hastalık falan da yaymamış. Yaymamış. Kolonyalizm de yapmamış. Evet. Sömürgeci. 1895'te bugün Auguste Louis Lumière kardeşler film teknolojisini geliştirmişler. Sinema teknolojisini ve dünyada ilk defa birim insanlarına sunmuşlar. Epey zaman olmuş. O gün bugündür film seyrediyoruz. Korku filmleri başta. 1962'de de ilk transatlantik şey uydu yayını başlamış Telsta. Evet. Efendim. Onun şarkısı bile vardır ama çalmayacağız. Melodisini hatırlıyor musunuz? Eşim söylersem herkes bütün dinleyiciler kaçarak. Olmadı. Ee, bu arada televizyon demişken ve film demişken... ...bugün e, benim çok sevdiğim e, sinema oyuncularından bir tanesinin... ...Doğum günü Yul Brynner... Briner. Briner, Ben Brenner diye söylüyorum çocukluğumdan beri ama Brenner'miş. Şimdi fark ettim. Rusya doğumlu Broadway oyuncusu ve Oscar'lı Hollywood aktörü olarak geçiyor. Dört defa evlenmiş. Renkli bir yaşantısı olmuş. Moğol hanedanından, soyundan geldiğini iddia ederek bunu daha renkli hale getirmiş. Yaşamının son yıllarında bağırsak parazitinden muzdarip olmuş. Ağır sayılı sigara triyakisiymiş Briner, 1985 yılında 65 yaşında akciğer kanserinden yaşamını yetinmiş. Şu talih bakın ki aynı gün Orson Welles'ın da ölüm günüymüş. Aynı gün ölmüşler. Ama bunu böyle yapmayalım. Yani bu şekilde hatırlamayalım. Ee, 11 Temmuz 1920'de doğan Yul Brynner'ı ve, e, ve aynı gün doğan bütün Brynner'ın ve aynı gün doğan bütün kişilerin doğum gününü kutlayalım burada. İyi ki doğdunuz. Kutlayalım. Evet. Ee, efendim ee, Bu arada haberlere de bakalım şimdi. Özetli haberlere. Eee Şimdi dünyada önemli bir gelişme oldu ve G20 ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri dışındaki hepsinin Paris Anlaşması'nı onaylaması durumunda olduğu söyleniyor. Ee, ama e, ilginçte bir şey var, 119 e büyük bir zafer diye nitelendirildi Amerika'ya karşı e, Trump'ın bu korkunç durumu yani kuraklık savaş besin yiyecek sıkıntısı ve göçmenler kaçış her yerden kaçış içinde olan bir dünyada bu büyük bir krizin eşindeyiz ama. G-19 Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği Paris İklim Anlaşması'nı uygulayacağız diyor. Almanya Başbakanı Şansölyesi Angela Merkel Hamburg'daki zirvede ilk düğümü aşarak sonuç bildirgesinde uzlaştıklarını da açıklamış. Amerika hariç mi? Daha Trump, Paris bütün liderler mi? Deniyor ama öyle değilmiş. Değilmiş. Değilmiş Erdoğan'ın liderlere rest çekmiş olduğu istikamet... ...Paris İklim Anlaşması'nı geçirmemek diyor... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...ya da... ...Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı... ...neden böyle demiş? Ee, kusura bakmayın demiş... ...kimse kusura bakmasın demiş... ...Türkçe? Ee, Türkçe evet bize verilen söz yerine gelmedikçe biz parlamentomuzdan bunu geçirmeyiz dedim diyor. Angela Merkel e ve Fransız Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da söylemiş. Türkiye'nin bu konudaki düşünceleri farklı demiş. Yani demiş ki müzakerelerin yapıldığı dönemde imzayı attık fakat dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande'ın bize vermiş olduğu bir söz vardı. ...gelişmekte olan ülkeler sınıfında olduğumuz için... ...oradaki mali yaptırımların... ...karşılanacağı taahhüdünde bulundular. Bizler de dedik ki... ...eğer bu gerçekleştirilirse... ...parlamentodan geçer, aksi takdirde... ...bu parlamentodan geçmez. Nitekim şu anda henüz parlamentodan... ...geçmemiştir, demiş. Dolayısıyla Amerika'nın attığı bu adımdan sonra... ...bizim de durduğumuz konum şu anda... ...parlamentodan geçmemesi istikametindedir. Bunu da özellikle istifa... E, ...ifade etmek isterim, demiş... İstifa nereden çıktı affedersiniz. Tekledim. İstifa diye bir makam var mı Cumhurbaşkanlığında? Yok. Türkiye'de hiçbir yerde istifa diye bir makam yok. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 22. Dünya Petrol Kongresi'nde 3. Nükleer Güç ile ilgili projelerimizi, çalışmalarımızı başlattık şeklinde bir açıklama yaptı. Evet. Kömür enerjisinde de kararlıyız demiş. Onu nerede demiş Şunu bulamadım ben. Buldum ben. Sonra Petrol kongresinde da. nükleer santralden bahsetmiş ama kömürden bahsettiğini görememiş. Bahsetmiş göremiştim. bahsetmiş. Hürriyetten de görülebiliyor. Ee, yani şey de yapacağız diyor. Ulusal enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi derken kömürden de bahsetmiş. Güneş terminali, güneş terminali projesi de 100 megavatlık yapacağız. Kararlılığımızın önemli simgesidir demiş. Türk akımı projesi de önemlidir demiş. Hepsini demiş. Türkiye bir enerji üssü haline getireceğiz demiş. İstanbul'daki Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bak şurada suyu. Kömürü yüksek teknoloji sayesinde çevreye zarar vermeden milletimizin hizmetine sunmaya kararlıyız demiş. Bu sadece milletimizin değil dünyamız içinde gerçekten büyük bir adım olabilir. Kümürü yüksek teknoloji sayesinde çevreye zarar vermeden insanlığın hizmetine sunmak. Evet. Bu yapılabilirse ne kadar güzel olur. İlk, ilk, ilk olur değil mi? Evet. Dünyada ilk olur. Dünyada Budeşa. ilk olur. Muhteşem. Güzel. Belki çalışma vardır bu konuyla. Bu bir, bir devrim olur yani. Evet. Yani hürriyetten Merve Erdi bildiriyor işte yenilenebilir bir, iki, nükleer enerji ve üç, yerli kömür. Yerli kömür. ...yerli kömür. Hem de yerli. Bütün dünyaya, uluslararası aleme... ...yerli kömür. Yerli ve milli... ...kömürün çevreye... ...zarar vermeden kullanılacağını belirtmiş. Milli'yi ben ekledim. Düşünsenize bu... ...kömürü, yerli kömürü... ...yüksek yerli teknoloji sayesinde çevreye zarar vermeden... ...yerli milletin... E, ...hizmetine sunulmasıyla beraber... ...dünyada yaşanacak olan değişimi. E, bunu düşünemiyorum bile. Benim hafsalımı aşıyor. itiraf edeyim. Çok büyük problemler aşılabilir. Belki dünya liderliğini bu şekilde... İlk önceliğimiz güney gaz koridoruymuş. Bunu da temiz gazın da temiz enerji olduğu yolunda bir rivayet var. Bunun asla tamamen yanlış bir şey olduğunu da söylemek lazım. Doğalgaz dünyanın en kirletici kömür ve petrolden sonra... ...üçüncü sırada geliyor. Sera gazı açısından. Şimdi evet böyle bir durumumuz var. Yani konumuz öncelikle iklim. Hatta dün de söylemiştik... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü adalet yürüyüşünün başını çektiği adalet yürüyüşü Maltepe'de büyük bir e, şeyle sonuçlandı. Metinle e, yüz binler hatta milyonlardan bahsediliyor. Gerçi valinin de başka bir hesabı var. Onu da sonradan şey yapabiliriz. Çok tuhaf şeyler var ama ona geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Yani konuşmasında da on maddelik bir memorandum gibi, bir manifesto gibi bir bildirge yayınlamıştı. Oradaki konuşması da, bir saatlik konuşması da Kılıçdaroğlu'nun gayet aklı uygun şeyler içeriyordu. Bakla vicdana uygun. Fakat bir eksik vardı, o da iklim adaleti herkese. Her ülkeye ve her ülkenin içindeki özellikle kırılgan kesimlere acilen gerekiyor. Çünkü dünya büyük bir hızla e, küresel ısınma başta olmak üzere yok olmaya doğru gidiyor. Ve işte bu şimdi dünkü mesela Türkiye'yi bir enerji üssü haline getireceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda e, Enerji Bakanı Albayrak ki, Cumhurbaşkanı'nın damadı buluyor Bu arada yenilenebilir enerji, enerji depolamada da Dev adımlar atılacağını söyleyerek Bir müjde daha vermiş Türkiye'nin yani. 6 aylık enerji, şey, doğal gaz deposunun şey diye kadar ama şöyle bir durum da söz konusu Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynağı dışında Başka bir verimli kullanabilecek enerji kaynağı var mı? Var. Ne var? Güneş Yenilenebilir enerji işte. Evet. Başka var mı? Onun dışında yok artık. Yok işte. Zaten onun dışında bir enerji kaynağının hiçbir yenilenebilir olmadığı gibi dünyayı yok eden bir enerji. Dolayısıyla bu şimdi büyük bir alay ala ile Dünya Petrol Kongresi'nde konuşma yapılıyor konuşmalar ama bu çok önemli bir yıkıma götürür. Yani gaz İran'dan gelecek, nükleer enerji santrali Rusya'dan gelecek. Ondan sonra Türkiye enerji üssü haline gelecek. Yok Japonya'dan da Sinop'a 3. nükleer değil mi yapılacak. Japonya'daki e, Sinop'taki Japon. Sinop'taki Japon mu? Hmm. İyi tamam. Yani bakın nasıl bir enerji üssü haline gelmişler. Ne kadar kar amacı güden şirket varsa gelip Ülke devlet şirketi de olabilir bunlar. Gözünü Türkiye'ye dikmişler ve Türkiye'de böyle bir potansiyeli gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Neden sadece Türkiye diye soracak olabilirsiniz. Başka ülkelerde bu olmuyor sadece Türkiye'de oluyor. Çünkü Türkiye'de böyle yenilenebilir enerji potansiyellerinin kullanılmadığı gibi bir alan var. Kullanmıyorlar ve böyle fosil yakıtlara bağımlı olmak istiyorlar diye de düşünüyor olabilirler. Yeni bir rapor yayınlandı onu gördünüz mü? Yeni yayınlanan karbon üretim raporu. Bu rapora göre sadece 100 şirket 1988 evet. yılından beri dünyadaki karbon eminiminin %70'inden fazlasına sebep oluyormuş. Bu da dolaylı olarak bu şirketlerin iklim değişikliğine doğrudan yol açtığı anlamına geliyor, olduğu söylenebilirmiş. Evet muazzam Azizleri bir Karınca. fars var. Yani çok trajik bir farstan bahsediyoruz. Yani trajikomedi de diyebiliriz. Bir yandan çünkü mesela bütün G20 ülkeleri Paris anlaşmasını onaylıyor ve böyle sevgiler içinde gidiyorlar. Bir yandan da bu hem Paris Anlaşması'nı onaylayan, onaylamayacak ülkelerin sayısı daha fazla Cumhurbaşkanı açıkça söylemiş. Onlara açıkça söyledim diyor. Ne demiş? İstikamet Paris İklim Anlaşması'nı geçirmemek demiş. Bu yani çok çok acayip bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının ardından Türkiye'nin konumunun da anlaşmanın şu anda parlamentodan geçmemesi istikametinde. Ya Türkiye para sorun. mı istiyor şimdi? Beni tam olarak anlamadım. Evet, şey net istiyor. olarak para istiyor. Para evet. verirseniz ben de bu Paris anlaşmasına uyarım mı demek demeye evet, çalışıyorum. Tamam. öyle. Hı. Şöyle net konuşalım. Sayın Olandım bize vermiş olduğu söz vardı. Gerçekleştirirse parlamentodan geçer. Aks takdirde geçmez nitekim. Geçmemiştir şu anda. Dolayısıyla Amerika'nın attığı bu adımdan sonra bizim de durduğumuz konum şu anda parlamentodan geçmemesi istikametindedir. Bunu da özellikle istifa ifade etmek isterim demişti. Bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Fakat bu yani hakikaten çok Almanya intihar ediyor demişti hani. intihara doğru gidiyor demişti Cumhurbaşkanı. He. Bu bir bir çeşit başka bir intihar şeyi. Çünkü biliniyor ki Paris Anlaşması çok müthiş yetersiz olmakla beraber ve şey kesin taahhütler de olmadığı için de büyük yetersizliği var ama dünyadaki ilk iklim anlaşması herkesin üzerinde şey yaptı şimdi Türkiye para istediği için o da çekiliyor ve bir yandan da mesela bu petrol şeyinde kongresinde neler olduğunu biliyor musun sen şöyle bir özetleyebilir miyim para konusunu Gelişmiş ülkeler gelişmemiş ülkelere destek vermesi yönüyle gelişmekte olan ülkelerin Amaçlar olumsuzunda projeye 2020 senesine kadar yılda en az 100 milyar dolar destek vermesi gerekiyormuş. Birgün gazetesinin haberinden aktarıyorum. Bu miktarın 2025 yılında arttırması planlanıyormuş. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen anlaşma iptal edilmezse gelişmiş ülkeler sınıfında görüldüğü için ülkelerin emisyon salınımlarını önlemek için oluşturacak 100 milyar dolarlık fondan pay alamayan Türkiye bu sefer de anlaşma kapsamında oluşturacak yeşil iktim fonundan pay alma şartını öne sürecekmiş bitmedi yani bitmedi. Oradan Amazonla yani pazarlık ediyoruz yani. Almanya da Türkiye'nin iklim anlaşmasını onaylamasını istiyor diye G20 sonrası Türkiye'nin Paris iklim Anlaşması'nı onaylamayacağını açıklamasının ardından Almanya Federal Çevre Bakanlığı arabuluculuk için devreye girmiş. karışık bir durum. Son derece tuhaf bir durum var. Kaç parasıydı Türkiye? E... Çok merak ettim. 100 milyon dolar mı? 100 milyon dolar falansa kendi aramızda toplayalım dünya halkları olarak. Öyle bir şey yani ben de hatırlamıyorum şimdi bakarız. Yeter ki şey yapsın. Dahil olsun. Kimse şuraya bakmasın. Fakat şu Ka var. Parlamentodan geçirsin, imza atıldı zaten değil mi? Paris İklim Anlaşması'na Türkiye tarafından. Atıldı tabii. da. Tabii. Ama onaylanmıyor işte. parlamento da onaylanmıyor. Ee, ama onaylanmayınca da yürürlüğe giremiyor. Evet. Şimdi başka bir şey de söyleyeceğim. Ee, yani bütün G20 ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye dışında Paris doğru doğruluyor tamamdır diyor. Ama e, bir hesap yapılmış e, Oil Change International diye önemli bir kuruluş var. Onun e, önde gelen kampanyacılarından birisi 72 milyar dolar yılda fosil yakıtlara para verildiği, sübansiyon destek verildiği yani bu da sadece kamu desteği, mali destek verildiği yani temiz yenilenebilir enerji temiz enerjinin dört katı destek verdikleri hı hı. Yani muazzam bir riyakarlık var akıl almaz yani bu böyle aynı zamanda başka bir şey daha e, söylemek e, lazım o da e, yalnız e, para pul meseleleri değil bambaşka bir durumla karşı karşıyayız e, tümüyle gözden kaçırılan bir husus var iklim yumuşak iklim değişikliği yeni araştırmaların net olarak ortaya koyduğu gibi artık imkansız en yani son derece radikal tedbirler alınmazsa o zaman e, karbondioksitte e, mesela e, iki katına çıkacak atmosferi daha önceden belirtildiği gibi dört buçuk dereceye çıkması ihtimali vardı şimdi altı dereceye de çıkacak ve e, bütünüyle Okyanuslar iyi hesap edilmemiş çünkü okyanusların su olması. Bu yepyeni bir araştırma. Eğer yumuşak iklim değişikliğinin şu anda yaşandığından bahsediyorsanız ki yumuşak iklim değişikliği diye bir şeyin olduğunu da düşünüyorsanız... ...daha da kötü şeyler ne olacağını düşünüyorsanız şu örneklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Lütfen bakalım. Kaliforniya'da yayılan iki büyük yangının dört bin insanın evlerine bırakıp kaçmalarına yol açtığı haberinden bahsediyoruz. evet. Bölgede yaşayan 7 kişi için kişi içinde tahliyeye hazır olmaları kararı verilmiş... Kanada'daki orman yangınında British Columbia ayaletindeki 10 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş. İzmir Bergama'da başka orman yangını var. Bolu'da yaşanmakta olan başka bir orman yangını var. Türkiye'ye döndük. Olmaz, bize para verilmezse biz ya, yanamazlar mı diyeceksiniz. Hayır. Biz Kendim onaylamayacağız kendimize. parlamentoda. Tamam. Adana Kozan'da devam etmekte olan bir orman yangını var. Isparta'da yolcu otobüs yangını var. Bunu geçelim. Denizde çıkmak işi olan bir orman yangını vardı geçtiğimiz hafta. Paris iklim Anlaşması'ndan bahsediyordunuz. Fransa'nın orta kesiminde aşırı yağışlar dolayısıyla başkent Paris'te çok sayıda metro istasyonu sular altında kalmış. Yara belinize kadar suların içerisinde yüzebilirsiniz. Paris'in evet, Paris Stalingrad evet. metruğunda falan böyle yüzüyorsunuz. Evet. Tek bildiğim istasyon orası. Yani California ve ...Batı Kanada'da da... ...muazzam kaçışlar var... ...yani yok olduğu yol... ...karayolları kapandı... ...ve en az bir hava yolunun da... ...kapandığı haberi var... E, ...British Columbia... ...diye adlandırılan eyaletinde... ...Kanada'nın da... E, ...o hal ilan edilmiş... ...orman yangınlarından dolayı... ...kadim ormanlar yanıyor... E, ...yani mesela... ...bir sakin Chris Sonmore ile yapılmış... ...bir konuşma var... Ee, öden sonra bir buçuk civarında uyandım çünkü geceleri e, çalışıyorum diyor bir baktım karım diyor ki bütün şeyimiz e, dumanlarla kaplanmış durumda diyor sonra bir baktım evimin yanında ve ancak dağdan indiğini gördüm alevlerin ve kaçtım diyor böyle konuşmalar var ama biz parayı almadan olmaz değil mi? Tabi düdüğü çalmak lazım değil mi? Evet. Düdüğü çalmak dünyanın lazım. düdüğünü çalmak lazım. Dünyanın düdüğünü ve dünyanın enerji merkezi olacağız. Bu çok şaka gibi bir şey ama en komiği yani buna güleceğini zannetmiyorum ama ödül verildi dünya şeyinde. Petrol kongresinde. Petrol kongresinde. Petrol olmayan ülke Türkiye mi? Hayır. Kimi? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na. Rex Tillerson'a. Tillerson'a. Hmm. Niye? Dünyadaki petrol işini çok iyi yönettiği için. Doğrudan Paris Anlaşması'nın önünü tıkadığı için de olmuş olabilir de. Bunu doğrudan söylememişlerdir herhalde. Yok baya büyük bir ödül verildi kendisine. Yani petrolcülerin ödülünü kazandılar. Nasıl? Kongre'nin mottosu ama enerji için anahtar Türkiyeymiş. Enerjinin anahtar Tillerson değilmiş. Sonuçta. Petrol demek, para demek, para demek, Türkiye demek, Paris anlaşması demek. Yani e, Rex Tillerson bir yandan Dünya Petrol Kongresi'nde Hayat Boyu Başarı Ödülü kazandı. E, Exxon Mobil şirketinin dünyanın en büyük özel şirketi, petrol şirketinin uzun süre CEO'luğunu yaptığı için yöneticiliğini ve Rex Tillerson konuşmasında da... E, 15 Temmuz şehitlerinin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum dedi onların cesaretlerini. Günah da çıkarmış konsoloslukta çalışanlara hitaben konuşmasında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini değerlendirmiş Tillerson. Karşılıklı güveni kaybettik ama bu ilişkileri onarmak için çabalamalıyız demiş. Evet bir yandan da güven. İşte böyle bir karışık dünyada yaşamaktayız. Ardından kuvvete geçmiş. Evet, Kuveyt, tamam. Katar ve Suudi Arabistan'ı da temaslarda bulunan, bunlara Katar krizinde çözüm arayacakmış ama Katar krizde galiba Türkiye'ye patlamış gibi duruyor. Trabzon'daki neredeyse bütün Suudi Arabistan'dan gelen turistlerin rezervasyonlarının iptal edildiğinden bahsediliyor. Evet. Peki demek şey içinde dünyanın enerji merkezi olacağız diyor ya hem Cumhurbaşkanı hem de enerji bakanı. En, en depolama devi vesaire Türkiye'yi katma, yüksek katma değerli teknoloji üretilen enerji üssü haline getireceğiz. Yalnız bu enerji e, dünyayı da yakıp bitirecek bir enerjiden bahsediyoruz. Evet. Büyük bir, devasa bir çelişki var ve Sarah Van Yes dergisinin e, kurucusu ve editörü Sarah Van Paris anlaşmasının hedeflerini gerçekleştirip dünyayı kurtarmasa bile yavaşlatmayı bu faccayı yavaşlatacak tek yol enerji ee, şeyinin özelleştirilmelerinin kaldırılması ve enerjinin her yerde kamulaştırılması diyor. Buna ne dersin? İlginç. Ama insanlar da şey oluyor. Yani özeniyorlar. Mesela bu şu andaki en büyük diplomatik krizin odağında bulunan ülkenin yani Katar'ın maliye bakanı Şerif El Ala Şer, Ali Şerif El Amadi Emadi konuşmuş İngiliz Times gazetesine Katar'ın tehdit edilemeyecek kadar çok zengin bir ülke olduğunu söylemiş ve karşı taraftan lütfen ciddi şeylerle gelin bize diye bir açıklamada bulmuş. Yani gayri safi yurt içi haslanın yüzde 250'sine denk gelen ulusal varlık fonlarına sahibiz. Katar Merkez Bankası rezervlerimiz var. Maliye Bakanlığının stratejik rezervleri var. Bunların da tek sebebi Katar'ın tabii ki ürettiği tarım değil mi? Tarım hı hı. E, ardından kültür e, turizmi ardından nasıl söyleyeyim plajlar. aynı zamanda, Mimari. Mimari. Ee, entelektüel birikiminin diğer ülkelere doğru teknoloji, akması, teknoloji gibi sebepler diye, me, me, biraz zor galiba gaz yani gaz ve petrol gaz ve petrol olma, olduğu zaman böyle kendinizi tehdit eden ülkeleri çok zenginiz sen bizi tehdit edemezsin diyorsunuz petrol işte diğer ülkelerde belki de özeniyordur diye düşünüyorum böyle evet. diplomatik krizlerden bu şekilde kurtulmak için ama biraz zor gibi geliyor bu saatten sonra. İklim için adalet yürüyüşü de yapmak e, gerekiyor. Çok önemli. Tekirdağ'da binlerce ölü balığın e, karaya e, vurduğunu gösteren korkunç fotoğraflar var. Malkara, Şarköy ve Çanakkale, Gelibolu'da. al Barajı'nda acayip ve or civardaki şirketlerin akıntılarından olduğu, atıklarından olduğu belirtiliyor. Dün söylemiştik ama bir kez daha tekrarlayalım meteorolojiden kavurucu sıcaklar geldi. Bunların hepsi küresel iklim değişikliği. Enerji şeyi güzel, hoş da kulağa hoş geliyor ama kalkınma maalesef adalet, enerji adaleti ve evet. <gülüyor> özellikle iklim adaleti konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıya. seller orman yangınları. Düny dünyanın en kutsal nehri neresi? diye Bir soru sorayım. Hadi haftanın ilk sorusu. Amuna. Amuna mı? şey dediğim, Lan, Ganj. Evet. doğrudan Ganj diyelim ama bunu kim bilecek? Reuters haber ajansı Reuters haber ajansı Hindistan'ın kutsal nehri, Ganj'ın doğduğu Himalaya'lardan döküldüğü Hint okyanusuna kadar bölgeyi fotoğraflamış efendim. Himalaya'ların doruğunda berrak bir şekilde başlayan yolculuk ülkenin iç noktalarında kapkara bir felakete dönüşüyormuş. Milliyet kastesine yazılarına söylüyorum. Şehirlerde bırakılan fabrika atıkları, kanalizasyon ve zehirli çöpler, bir milyar kişinin ibadet ettiği nehrin yavaş yavaş ölmesine yol açıyormuş. Hinduların an, ana ganj dedikleri, anne ganj dedikleri diyerek tanımladıkları nehrin kirletilmesi yasak olsa da uzunluğu 2700 kilometreyi bulan ve o bölgedeki bütün tarım arazilerinin de aynı şekilde yaşamasına neden olan bu nehir bazı noktalarda kırmızı akıyormuş. Kırmızı bildiğiniz kırmızı akıyormuş. Kutsallık falan yok. Kanpur gibi endüstriyel kentlerde gri olarak akıyormuş ganj. Endüstriyel atıkların kanalizasyonla birleşmesiyle de kırmızıya dönüşüyormuş rengi. Ve her gün yüz binlerce kişi kutsal gancı nehrine girip günahlarından arınmak için yıkanmaya çalışıyormuş. Kusura bakmayın. Bize verilen söz yerine gelmedikçe biz parlamentomuzdan bunu geçirmeyiz. Açık Nice work if you can get it. Çok biz jazz standardı George Gershwin tarafından bestelenmiş. Efsanevi besteci George Gershwin'in de 80. ölüm yıl dönümündeyiz. Kendisi 11 Temmuz 1937'de hayata veda etmişti. 1898 doğumlu Amerikalı besteci klasik yalnız caz değil. Klasik müzik anlamında da ve aynı zamanda hem şarkılar beslenmiş. Kardeşi ayra Gershwin'le birlikte kardeşi sözlerini yazıyor. Şarkı sözlerini. Birçok çok önemli müzikallere tiyatro eserlerine de isim veriyorlar. Broadway'de ve klasik konser salonlarında da aynı zamanda da halk şarkıları, popüler şarkılarda da benzersiz bir yeri var. Ölümünün 80. yılında ama da bir günaydın diyoruz. Günaydın George. Evet. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça açlık grevinin 76. günde tutuklanmıştı hatırlarsınız. İki evet. eğitimci cezaevinde olmalarına rağmen açlık grevine devam ediyorlar. Bugün 125. gün. Dün Cumhuriyet'ten Şeyma Paşa'yı konuşan avukat Ebru Timtik düzenli olarak tekerlekli sandalyeden yardım alan iki eğitimcinin kramplı ağrı çektiğini, kas ağrısı ve böbrek ağrılarının da yoğunlaştığını anlatmış muazzam bir facia var ve orada da işte dün e, itraflıca hafta sonunda da bahsetmiştik e, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü ve mitingi ve mitingde e, Maltepe meydanındaki mitingde yaptığı konuşmasında yer verdi fakat e, bir adım daha ileri giderek mesela dün e, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etmiş milletvekili ve gayet iyi durumdaymış e, ama bu e, onun casusluk davası devam ederken onlar da terörist diye gözaltına alındı ve dünyanın en e, inanılması güç şeyleri e, belirtiliyor halklarında e, Gülmen ve Özakçı için biz de Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adımda Ankara'ya giderek onlara da ziyarette bulunması ve Bırakın artık ve bize katılın demesi gerektiği yolunda bir yorumda bulunmuştuk hala da aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet. Yani 450 kilometreye yürümesine rağmen dün yoğun bir gün geçiren Maltepe Cezaevinde tutulan Enis Berberoğlu'nun ziyaretinden Kemal Kılıçdaroğlu Kılıç'ta çıkışta pardon hiçbir günahı olmayan insanların hapse atılması toplum vicdanda derin yaralar açar. Enis Bey bu örneklerden birisidir biridir demiş. Daha sonra da partisinin il başkanları ve eninde gelen isimleriyle toplantı yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi artık eski Cumhuriyet Halk Partisi olmayacak. Çünkü dünyanın takdirine şayan bir demokrasi hareketi gerçekleştirdik. Bu yeni bir başlangıç. Bu eylemin gerisinde kalmayacağız. Biz taleplerimizi ilettik. Gerisinde onlar düşünecek demiş. 20 Temmuz darbesiyle mücadeleye devam talimatı vermiş. 15 Temmuz şehitleri için düzenlenecek anma törenlerine de katılmasını istemiş partililerden. Ee, ama dünya çapında protesto edilen bir de şey var. Yani Nuriye Gülmenle ile Semih Özakçı'nın açlık grevinin 124. gününü geride bırakmasıyla onlara destek verirken gözaltına alınanlar da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış Buna artık sevinmemiz mi gerekiyor bilemiyorum. Bu buruk bir şey. Nazife Onay ile Nazan Bozkurt serbest bırakılmalarının ardından... ...Yüksel Caddesi'nde yapılan ilk açıklamaya gelmişler. Ama eylemciler basın açıklaması yapamadan polisler yine müdahale etmiş. Acayip bir yerlerde sürüklenen tişörtlü genç kadınların fotoğraflarını görmek mümkün. Esra Özakça galiba. Semih Özakça'nın eşi. Evet. Evet. O da böyle bir durum da devam ediyor. Öte yandan e, tabii bir de e, adalet mitinginin moral olduğuna dair Silivri'de tutuklu yazar ve yöneticiler e, 254 gündür özgürlüklerinden yoksun olan Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve gazetecileri aynı zamanda Ahmet Çık 193 gündür yazarı muhabiri Cumhuriyet'in ve 96 gündür de tutuklu olan Ye Emre İper'den de işte Adalet mitingini hapishanedeki televizyondan heyecan ve umutla izlediklerini söylemişler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili e, Özaliş Silivri'de ziyaret etmiş. Mitingde adalete özlem duyan her kesimden insanı gördüklerini de söylemişler. Öte yandan Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerine yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alınmış. Yandaş basın diyor Cumhuriyet Gazetesi. Gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan'ın Pirari Petö İmamı Ecemal Uşşak'la itibatlı olduğunu öne sürmüş. Oysa Uşşak 2016'da ölmüştü. Kanserden. Öyle de bir tuhaflık var. Öf ee... Bu da böyle bir de şey var Demirtaş'la HDP'nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik terörist açıklamasına mektupla yanıt vermiş. Bizimle ilgili sürecin yargıyla alakası olmadığını kararın bizzat tarafından verildiğinin ispatı külfetinden kurtardım bizi diye teşekkür etmiş. Erdoğan'a savcıların 8 aydır hakkında Kobane olayları için halkı sokağa yakıp yıkmaya çağırdığına dair tek bir delil bulamadığını belirtmiş. Er veya geç hakimlerin karşısına çıkacağım. Çünkü kelepçelenmeyi reddettiği için e, duruşmaya çıkarılamamıştı. Er veya geç hakimlerin karşısına çıkacağım. Orada kimin terörist kimin katil olduğu kamuoyu nezdinde netleşmiş olacaktır ifadelerini kullanıyor. Ayrıca Erdoğan'a hakaretten de dava açmışlar. Bu konuyla alakalı Oya Baydar'ın da bir yazısı vardı. Ee, bu gecenin ilk, ilk saatlerinde T24 sitesinde yayınlanmıştı. T T Demirtaş terörist, Berberoğlu casus, Özlem ajan, ajansa 79,5 milyon nedir diye sormuştu Oya Baydar. Evet yani yukarıdaki adlara binlercesini ekleyebilirdim. Çünkü Demirtaş ne kadar terörist, Özlem dalkıran ne kadar ajan, Enis Berberoğlu ne kadar casussa bu ülkenin en az 79,5 milyonu o kadar terörist, casus, ajandır. Demirtaş'ı, Berberoğlu'nu, Özlemi tanıyorum ve onlar ne kadar teröristse, casussa, ajansa, ajansa ben de 79 milyonda o kadar terörist, casus, ajan diyorum, Diyor. Yargı yalanlarla ve emirle yönlendiriliyor... Paranoya tehlikelidir diyor. İktidarlı kişiler için olduğu kadar iktidarlar özellikle de otokratik iktidarlar için paranoya tehlikeli bir illettir. İnsana da muktedirlere de ölümcül hatalar yaptırır. Paranoyak kişi veya yapı sağduyuyla düşünemez olur. Korkularına yenilerek sürekli yanlış kararlar alır. Kendisine yönelen gerçek tehlikeyi göremez gölgelerle savaşır. Bugün Sayın Erdoğan'ın dar çevresi böyle bir ruh hali içinde görülüyor. Kimileri bilmeyerek ama bazıları karanlık odaklarla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı'nı korku ve kaygı atmosferine sokmak için akla ziyan her türlü komplo teorisini yalanı kurguyu devreye sokuyorlar ve ne yazık ki başarılı oluyorlar demiş ee, İbrahim Karagül'ün <gülüyor> köşe yazısını gördün mü Yeni Şafak'ta hangi efendim son dünyada 3 G20'de 3 evet. Dü dünyayı değiştiren var. lider L lider vardı evet. Putin, Trump, Erdoğan evet. öyle demiş ...onun dışındakiler dırıbırı demeye getiriyor... ...yani önemli değil... ...onlar bir tek ne yaptıklarını anlatıyorlar... ...diyor... ...yani... ...muktedirler iktidarlarını korumak... ...ve pekiştirmek için demokratik veya... ...antidemokratik, barışçı veya çatışmacı... ...her çeşit yönteme başvururlar... ...diye bitiriyor son bölümlerini... ...yazısının Oya Baydar... ...mücadele siyasi planda... ...bazen çok sert, acımasız sürer... ...ama en sert ve haksız yöntemlerde... ...kullanılsa siyasete yine siyasi araçlarla yöntemlerle karşılık verilir. Ancak siyasi değil ruhi bir durumda yani iktidarın siyasi analizlere dayalı adımlarıyla değil gerçekleri yansıtmayan paranoya ürünü korkuların yol açtığı bir saldırıyla karşı karşıyaysanız <gülüyor> muktedirler gerçekle bağlarını koparmışlarsa durum bahim ve tehlikelidir. Çünkü rasyonalitenin ve hukukun dışına keyfiliğin kucağına düşünmüştür diyor. Ve tek adam olarak yani şöyle bitiyor Demirtaş'ı terörist berberoğlunu casus insan hakları savunucularını ajan gazeteci Deniz Yüceli bölücü provokatör ilan etmekten çekinmez tek adam olarak bunları söylediğinde bağımlı yargıda gerekeni yapar hükümler yargısız infaza dönüşür sonra da ne gerek var adalet yürüyüşüne Türkiye'de adalet yok diyenler faşisttir diye saçmalanır demiş eleştirenlere karşı da Önemli bazı başka Bu doğrultuda haberler de var Mesela Hülya Karabağlı'nın T24'ten haberi Karşılaştırmalı iç tüzük metni Hazırlayan Cumhuriyet Halk Partili ekicinin Milletvekilinin Sesinin kısıldığına dair Bir açıklaması var Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep Milletvekili Anayasa Komisyonu'nda 12 Temmuz günü başlanacak bir 18 maddelik iç tüzük Değişikliği teklifi var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini ortadan kaldıran tek adam rejiminin yapı taşlarını döşemeye hizmet eden bir düzenleme olduğunu söylemiş ve karşılaştırmalı olarak ortaya koymuşlar gayet e, ciddi şeyler var teklifte mecliste küfür eden yumruk atan döviz ve pankart açan vekilin ödeneğinden kesinti yapılacak genel kurula silahlı giren milletvekiline de geçici çıkarma cezası verilecek para cezası uygulaması var. Yemin etmeyen milletvekili sıfatın gerektirdiği haklardan yararlanamayacak, maaş alamayacak. Mecliste oda sekreter verilmeyecek. Meclisten geçici çıkarma cezasında kapsamı genişletiliyormuş. Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve hitamlarla anayasanın ilk dört maddesine aykırı beyanlarda bulunmak filan meclisten geçici çıkarmayla cezalandırılacak. Eee ve siyasi partilerin yetkileri de sınırlandırılmış öneri sahibi partiye 5 dakika diğer partilere 3 dakika süreyle söz verilecekmiş. Milletvekili andında da düzenleme yapılmış. Leyla Zana gibi anti içmeyen veya andı kabul etmeyen milletvekilleri milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklarmış. Bu böyle. Bir de AFA Örgütü Genel Sekreteri Örgüt'ün Türkiye Şubesi yöneticisi Taner Kılıç'ın tutuklanması ve Türkiye Direktörü İdil Eser'in diğer insan hakları savunucularıyla birlikte gözaltına alınmasından sonra G20'de diğer liderleri yaşananlara karşı çıkmaya çağırdığını da hatırlatalım. Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Şeti, Türkiye ciddi bir insan hakları krizi içinde demiş. Ee, ve bütün e, Türkiye'de tutuklanan ve gözaltına alınan çalışanları Taner Kılıç'la İdil Eser için nobi faaliyeti yapmış ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı malum ee, U2 U2 solisti Bono'yla Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'a da bilgi vermiş üyelerinin Türkiye'de yaşadıkları hakkında Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'la da konu hakkında görüşmüş ve G20'ye katılan dünya liderlerini demokratik yollarla seçilen hiper milliyetçi liderlere karşı çıkmaya davet etmiş. Daha önce de diktatörlükler aldı, oldu ama bu kez ancak bu kez durum farklı demiş Reuters'ın haberine göre. Türkiye ciddi... Hmm, söyle. Çalışanları tutuklanarak gözaltına alınarak bir şekilde kriminize hale getirilmeye çalışılan Uluslararası Örgütü'nün çalışmaları ve raporları nedir diye soracak olursanız bunun en belirgin örneklerinden bir tanesi dün yaşandı. Ondan bahsedeceğim ben müsaadenizle. Uluslararası Örgütü, Musul'da çatışmalarda hem Irak güçlerinin hem de Irak-Şem İslam Devleti'nin sivil kayıplara sebep olduğunu belirterek sivillere yönelik suçların araştırılması için bir komisyon kurulması çağrısında bulunmuş. Örgütün Orta Doğu sorumlusu Lin Maluf, Musul halkının tanık olduğu dehşetler ve tüm tarafların insan, hayatı görme, insan hayatını görmezden gelmesi cezasız kalmamalı demiş. Bunu söyleyebilecek hiçbir ülke yok ya da söyleyen benim takip edebildiğim kadarıyla hiçbir ülke ya da kurum yok. Sadece uluslararası <gülüyor> örgütü gibi örgütler, birkaç san hakları savunucuları evet, söylüyor. Elim birkaç parmağında geçmeyen örgütler söyleyebiliyor. Bu tip örgütlerde Türkiye'deki gibi ülkelerde işte çalışanları tutuklanarak. Türkiye gibi ülkelerde de Türkiye'de sadece galiba başka ülkede var mı böyle çalışanların tutuklandığının görülmesi Uluslararası Af Örgütü'nün tutuklanarak da işte bir şekilde kriminize hale getirilmeye de çalışılıyor. İşte, çok az sayıda diyor de Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Şeti demiş ki daha önce de diktatör yani... Erdoğan'ın ülkesinde popülaritesini artırmak için baskıcı yöntemler uygulayan yeni nesil seçilmiş hiper milliyetçi, aşırı milliyetçi otoriter liderlerden biri. Daha önce de diktatörlükler oldu ama Türkiye, Macaristan'da Başbakan Viktor Orbán ve Filipinler'deki Devlet Başkanı Rodrigo Duterte vakalarında durum farklı. Bu üçünde farklı diyor. Zira bu kişiler demokratik olarak seçilmiş liderler demiş. Hiper milliyetçi ülkelerde var. Tedbir aldıklarında iç destek artıyor." demiş. Suriyeli sığınmacı anlaşması Avrupa Birliği liderlerine gerçekten ödün verdirdi. Erdoğan bundan bundan dolayı paçayı kurtarıyor demiş. Siz önceki meclis iç düzüğünde Türk neyi demiştiniz? Ee, zor yerden Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve itham. Ee, yani şimdi herkes bu Meeting'e kaç kişi katıldı, katılmadı polemiği üzerinden Erdoğan'ın geçmiş dönemlerdeki yaptığı açıklamalara referans veriyor. 2 milyon kişinin katıldığından bahsettiği açıklamalar. daha doğrusu 2 milyon kişilik bir alan olduğu söyleniyor vesaire. Ben başka bir açıklamasına geçmeye çalışacağım, daha doğrusu da referans vermeye çalışacağım bu iç düzlükteki değişiklik üzerinden. 2013 yılının 18 Şubatında Başbakan Tayyip Erdoğan, o zamanlar Başbakan olan Tayyip Erdoğan, HDP ve BDP'ye sert çıkarak bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle de, Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Kuru milliyetçilik yok demişti. Şimdi herkes Milliyetçi Hareket Partisi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında iş yapmakla beraber kaybolduğundan bahsediliyor. Ama tam tersi de olmuş olabilir. Belki de doğrudan iktidara gelmiş de olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi olmasa bile onun düşüncesi, o milliyetçi düşüncesi. Evet, Vali Vasip Şahin de 175 bin kişinin katıldığını 176 bin mi dedi öyle bir <gülüyor> rakam vererek ya yani bizzat bulunduğumuz ve gözlerimize inanamadığımız bir kalabalığı böyle indirgemiş ee, ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de e, Özgür Özel de şey demiş yani biz her adımı sayıyoruz zaten kendisine ne bir şey göndereceğiz demiş. Adı ölçer. Yok. Nedir o? Çörkü. Çörkü. <gülüyor> İyi. Çörkü ne demek? <gülüyor> i̇şte çörkünün şeyini bulamadım. Nece çörkü? Türkçe. Hmm. Hani böyle şeyler koyarsın ya. Haneler. Sayı, sayı saymak için. Abaküs. Abaküs onu o, o, sen yabancısını söylüyorsun. Ben çörkü diyorum ona. Türkçe, vatandaş Türkçe konuş. Peki. <gülüyor> Abaküs de diyemeyeceğiz artık. <gülüyor> i̇şte onu postalıyormuş maliye Biz her şeyi saydık ettik. Diyormuş. Yani çok e, ilginç bir durum var. Ama korkutucu bir durum var. Valinin bu şekilde açıklama yapması Türkiye gibi bir daha doğrusu İstanbul gibi bir yerdeki valinin bu şekilde astronomik e, uçurumların olduğu e, bir açıklama yapması beni korkuttu. Sonuçta büyük rakamlardan bahseden bir e, valilik ve bir yerin valiliği. İstanbul'dan bahsediyoruz depremlerden bahsediyoruz trafik sıkışıklığından bahsediyoruz bu gibi durumlarda en temel olarak güvence noktalarımızdan daha referans alacağımız rakamların çıkacağı yer valilik olacak ama burada pek fazla kişiyi tatmin etmemiş gibi duruyor bu yaptığı son açıklamasıyla 175 bin kişi nedir yahu siz dışarıda kalmışsınız sizin bir itirazınız yok mu <gülüyor> var dışarıda kalmamış, ucundan girmişsiniz. ucundan siz. girmiştim son anda Girenlerden çok sayıda dışarıda kalan insanlığından ucundan giren de epey sayıda insandan biriydim. Yani orada yüz binler ve yüz binler vardı. En az milyondan bahsetmek rahatlıkla mümkün. Fakat zaten bunu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Maltepe Mitingi'nin katılımcı sayısını açıklamış. Nasıl yapılıyor bu? mitinge en az 1,5 milyon kişi katılmış olabileceğini duyurmuş kişinin. Çünkü sahil miting alanı yaklaşık 275 bin metrekare. Ayrıca trafiğe kapalı ve katılımcıların yer aldığı 100 bin metrekare daha var. Toplamda 375 bin metrekare. Teknik olarak genelde metrekareye 3 ila 6 insan düştüğü Kabul edilmektedir yer aldı, Yani 4 gibi 4,5 hatta Adalet mitingine en az bir buçuk milyon kişinin katıldığı ifade edilebilir. Uzmanlar ama sıkışık düzen olduğunun dikkate alınmasıyla ki inanılmaz sıkışık bir düzendi gerçekten. Rakamın iki milyona kadar çıkabileceğini ayrıca yan yani kuzey tarafı park alanlarının dolduğunun da dikkate alınmasıyla bu rakamın daha da büyüyebileceğini belirtiyorlar. Yani. Harita ve kadastro mühendisleri odası bunu herhalde validen daha iyi bilir diye düşünüyorum. Muhtemel. Yani işleri bu çünkü valinin işi adam saymak değil herhalde. Açıklama yapmak. Açıklama yapmak <gülüyor> evet. Yani bizim zaten e, harita ve kadastro mühendislerinin görev alanına giriyor bir toprak parçasının sınırlandırılması ve yüz ölçümünün belirlenmesi dolayısıyla kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması adına bu açıklamanın yapılmasına gereksinim duyulmuştur diyorlar. Ben de harita ve kadastro mühendislerinin validen daha inandırıcı olduğunu düşünüyorum, düşünenlerden biriyim. Ankara GAR katliamı duruşmasında da büyük bir gerginlik olmuş. Terör saldırısının yaşandığı dönemde başbakanlık görevini yürüten, Adalet ve Kalkınma Partisi Konya, Milletvekili Ahmet Davutoğlu'ndan da şikayetçi olmuşlar. Tanığın dosyası filan gizlenmiş gibi tuhaf tuhaf şeyler Terör var. saldırıları var. Hatay'ın Antakya ilçesinde derince bölge trafik müdürlüğü önündeki kontrol noktasında bir araçtan açılan ateş sonucunda iki polis şehit olmuş, bir polis yaralanmış. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde orman hudut taburu komutanlığına yine aynı şekilde havan, sal havan saldırısı gerçekleştirilmiş. Bir asker hayatını kaybetmiş. Orada da iki asker yaralanmış. En son olarak da e, Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma karakolunda görevli yapan bir er cinnet geçirmiş. Ve elindeki otomatik piyade tüfeğiyle koştuğu uyuyan arkadaşlarını taramış. Üç silah arkadaşını orada öldürmüş. Bu da son gelen haberlerden bir tanesiydi. Evet, bir şeyler orada. Var. Şimdi ara vereceğiz. Son bir şey de söyleyeyim. Gülmen ve Özakçı'nın sorgusunda bir soru var. İhraç edildiğiniz halde nasıl geçinebiliyorsunuz diye sormuşlar. Açık gazet. Ahmet İnsel'le ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Gayet hareketli. Hem Türkiye'de hem de dünyada günler geçiriyoruz. Nasıl değerlendireceğiz? Adalet yürüyüşünden biraz bahsedelim diye konuşmuştuk galiba değil mi dün? Evet, bir adalet yürüyüşünden bahsedelim. Bir de bu hak savuncularına yönet... evet. şimdi saldırılar, iktidarın saldırıları başladı. Daha önceden başlamıştı ama şimdi çok daha yaygınlaşma eğilimi gösteriyor. Geçen çarşamadan beri. Bir de onu bahsedeyim Belki de zaten birbiriyle bağlantılı zaten doğrular. Evet. Adalet talebinin başlı, en başında hak e, savunucularının, e, insan hakları savunucularının kendilerinin e, bir terörist olmayacağına, insan hak savunu, savunuculuğu yaparak terörist olunmayacağını herhalde hükümete, başbakana, cumhurbaşkanına e, birileri anlatıyordur. Ama zannediyorum anlatmakla olacak bir iş dil bilmediklerini hiç zannetmiyorum. Ee, adalet yürüyüşü büyük bir başarı, ee, birkaç açıdan başarı. En, en önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı, yani bir e, parti, e, muhalefet partisi e, olma niteliğini belki şimdi e, tam kazanmış durumda Cumhuriyet Halk Partisi. E, tabii kendi, e, ke, kendi kulvarı içinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, seçmen tabanı, geçmişi, tarihi, yapısı içinde değerlendirmek lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir e, çok e, mükemmel, eksiksiz ve kusursuz bir demokrasi e, e, mücahidi e, davranışı beklemek yanlış olur. Zaten kendisi de böyle, kendisini böyle tanımlamıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama e, yakın tarihe kadar aldığı çok fazla e, iktidarla dalaşmayayım, hırlaşmayayım, e, çok fazla e, belki onları işte lafla ikna ederiz, belki e, daha yumuşatabiliriz, şuradan küçücük bir şey de olsa düzeltirbiliriz umudunu e, taşıyan. Bu yanlış bir umut olmayabilir ama sonuçta e, sonuçlarına baktığımızda e, bütünüyle ters tepen hatta Kürt sorunu konusunda hala affedilmesi mümkün olmayan e, dokunulmazlıkların kaldırılması kararına e, mecliste kısmen bazı milletvekillerinin oy vermesini destekleyen Kılıçdaroğlu'nun anayasaya aykırı ama e, evet diyeceğiz dediği bir e, işlemin kefaretini taşıyan e, günahını taşıyan e, bir parti. Bugün e, hakikaten Türkiye toplumunda eğer biraz gelecek için, e, demokrasi için e, ciddi bir e, umut ışığı varsa e, onu e, daha da e, referandum sonrasında canlandırdı. Bu önemli, Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece önemli. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu çerçevede bir yeni kulvara e, yavaş yavaş geçmesinin de kapısını açabilecek bir şey. Bazıları bunu Bülent Ecevit'in 70'lerin 70 başında yaptığı çıkışa benzetiyorlar ki olabilir zaman içinde göreceğiz. İkincisi hükümetin bu konuda aldığı tavır da dikkat eder. Bir kere böyle bir yürüyüşü ilk başta küçümseyip sonra bunu eleştirmeye ve en sonunda da bunu suç eleştirmeye karinesi haline getirmeye çalışan derece derece yükselen bir tavrı oldu. Ama diğer taraftan şunu kabul etmeliyiz ki bütün yürüyüş boyunca yürüyüşün polisler tarafından e, güvenliğinin sağlanması da son derece başarılıydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendinden beklenmeyecek bir organizasyon başarısı gösterdi. 25 gün bu, hakikaten hak beklenmeyecek bir başarı. Diğer taraftan polis ve jandarmanın burada güvenliği sağlaması ve dolayısıyla o güvenliği sağladığı için de katılımın daha da yüksek olduğunu kabul etmemiz lazım. Bazı arkadaşlarımız polis gölgesinde yürüyüş olur mu diye çemkiriyor olabilirler ama elbette polis gölgesinde de yürüyüş olabilir. O yürüyüşçülerin güvenliğini sağlamak için polis oradaysa ki bu sefer gerçekten öyle olabileceğini de gördük. Bunu da İlla her seferinde polis Yürüyüş polis ve jandarmayla Dövüşerek yapıldığı zaman meşrudur Diye bir e, kuralımız yok Bildiğim kadarıyla demokraside evet. e, do, Dolayısıyla e, Bu açıdan e, Üçüncüsü e, Bir genel e, Tepkinin Bir adalet çağrısı Arkasında bir genel tepkinin e, Parti bayrağı Partizan aidiyet, bunlar ayıp şeyler değil, yasak şeyler değil elbette. Ama orada birlikteliği sağlama açısından parti bayrağı, başta Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı. Yani bunu örgütleyen partinin hiçbir bayrağının olmaması, sloganının olmamasına dikkat edilmesi ve herkesin gelen herkese hiçbir şekilde sen nereden geldin diye ayrım yapmadan gelen herkese Kapının açık tutulması bu da bence takdir edilmesi gereken bir şey. En azından bizim Türkiye e, siyasal e, geleneğimizde e, pek bilmediğimiz e, bir olgu her zaman e, o, herkesin bir istemediği, dışladığı, dışlamaya çalıştığı bir çevre olur. Halbuki burada e, bu adalet yürüyüşünün arkasında yer almak isteyen kim varsa, kim olursa olsun... E, Beraberiz. Kapısı, kapımız açıktır e, sözünün. somutlaştığı bir e, an oldu. E, bir e, anket e, okudum. Ne dereceye kadar tabii anket sağlıklıdır bilmiyorum. İstanbul e, Araştırmalar Merkezi'nin e, bir anketi. E, ankette e, adalet yürüyüşünü e, onaylıyor musunuz e, diyenlerin oranının yüzde 42-43 civarında olduğunu gördüm. Bu ne derece kadar doğru bilmiyorum ee, ama benim izlenimim e, bunun biraz daha yüksek olduğu, en azından onayla, yani yürüyerek katılanlardan başka yürümeyi onaylayan, belki e, kendisi gene AKP'ye oy vermekte devam edecek olan ama bu böyle bir talebi onaylayan, bu yürüyüşü bu şekliyle yapılmış olmasını onaylayan kesimin, daha geniş olduğu e, kanaatindeyim ama tabii bu da sadece benim baktığım yerden gördüğüm bir şey olabilir. Evet yani şeyden de yollardan da katıldığımız kadarıyla görebildiğimiz e, çevredeki iş yerlerinden ya da me yerleşim mekanlarından gelen de ve yol kenarlarında katılmasa bile yürüyüşe sadece izlemek için gelmiş olanlardan da ciddi bir deste, destek olduğu da göze çarpıyor. Evet. evet. Bunun arkası nasıl gelecek? Bu sadece Kılıçdaroğlu'ndan veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkasını nasıl getireceksiniz diye beklenecek bir şey değil. Onların, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adalet talebini ve bu çerçevede oluşan bu birlikteliği nasıl sürdürebilecekleri kendilerinin düşündükleri ve bir zaman içinde görecektimiz bir olgu. Ama bu sadece onlardan beklenecek bir şey değil. İşte tam bu noktada eğer gerçekten demokrasi mücadelesine inanmış ve Türkiye'nin en acil e, talep etmemiz gereken en acil e, ihtiyacımız olan şeyin e, yargının adil çalışması ise çünkü en acil olan noktada hakikaten eee Kılıçdaroğlu harekete geçti ve beklenmedik bir bir kararla harekete geçti. Beklenmedik bir biçimde harekete geçti ve son derece olumlu bir biçimde kapandı. Sonuçları itibariyle yeterli mi? Değil elbette. bu Sadece dünya değişmez, ne Türkiye değişir? Ama önemli bir dönüm noktası olabilir. Olma ihtimali yüksek. Bunu Türkiye'deki bütün özgürlükçü... Sosyalistlerin, demokratların, sosyal demokratların, demokrat muhafazakarların, liberallerin bunu zorlaması lazım. Yani bunun devamını zorlaması lazım. Hem Cumhuriyet Halk Partisi zorlaması lazım, hem de kendilerinin kendi imkanları içinde bunu zorlamaları lazım. Yani burada bir bir perspektif var, bir yol var, ama bu yol daha çok belirsiz. Arkasının nasıl geleceğini e, tahmin etmek çok kolay değil. E, 2019 seçimlerine kadar bu, bu tansiyonla mı devam etmesi lazım yoksa başka yöntemler mi kullanılması lazım bilmiyorum. Ama e, bu e, barışçıl e, tamamen medeni, bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. yani Medeni olma niteliği en yüksek eylemlerden bir tanesi ve şu anda Türkiye'de medeniyet kaybının en büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi medeniyet kaybı karşısında şiddetle karşı tarafı hakir görerek devleti bir kabile devletine dönüştürerek yaşadığımız medeniyet kaybı karşısında bir medeni duruşa ihtiyacımız var medeni varulu ihtiyacımız var. Medeni mücadeleye ihtiyacımız var. Evet, Ve Tan Tan medeni olmakla şiddet eylemi arasında bir zıtlık olduğunu da unutmayalım. Evet, Tanıl Bora'nın da Türkiye'de literatüre kazandırdığı önemli kavramlardan biri olsa gerek bu medeniyet kaybı. Evet. Evet. Evet, e, bu bir insan hakkı ama aynı zamanda da e, tabii hükümetin, e, iktidarın e, saldırıları dalga dalga genişliyor. Evet. Bu zaten biraz e, bu tür otokratik iktidarların e, kendilerinin e, uzun vadede e, var olabileceklerine olan inançları da zayıfsa sayar. otokratik iktidarların e, genellikle uyguladıkları e, veya kaçılmaz olarak kendilerinin de esir oldukları bir dinamik vardır. O da sürekli baskı ve şiddetin dozunu arttırmak ve bunun kapsamı alanını genişletmek. Şu anda gerçekten bunu görüyoruz. Yani Fethullah Gülen cemaatine ilişkili olduğu iddia edilen kişilere yönelik e, tutuklama, e, işten atma, çeşitli baskı ve yani herhangi somut delile dayanmadan suç unsuru olduğuna dair somut delile dayanmadan bahsediyorum tabii. E, gerçek anlamda suç unsuru olduğuna dayanmadan e, sunç usul olduğu e, şüpheli e, delillerle e, yapılan bu baskı ve e, sindirme kampanyası giderek daha e, geniş çevrelere, Kürt çevrelerine zaten e, olağan şüpheli oldukları için ne zaman böyle bir şey olsa zaten Kürt, e, Türkiye'li Kürtler e, akt ön planda olanları, siyasal olarak aktif olanları her zaman topun ağzındadırlar. Nitekim gene öyleler. E, alevilerin bir kısmı elbette, solcular elbette. Bunlar da olan şüphelidir. E, ve şimdi insan hakları e, aktivistlerine e, iş e, bulaşmış durumda, kapsamış durumda. İlk defa çarşamba günü başlamadı, e, hatırlatayım. E, i̇nsan Hakları Derneği e, Diyarbakır ee, şube Başkanı ve aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici 15 Mart'ta gözaltına alındı ve e, kendisine 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Ve e, Raci Bilici işte 15 Mart'tan beri e, tutuklu arkasından e, Uluslararası Af Örgütü, Amnesty International Türkiye e, Şubesi Direktörü veya yönetim kurulu başkanı pardon Taner Kılıç e, İzmir'de tutuklandı. E, 2014'te telefonuna baylog yüklendiği iddiasıyla e, ve e, o tarihten beri de e, tutuklu Taner Kılıç. E, ve ardından da geçen çarşamba günü e, Büyükada'da yapılan bir e, eğitim seminerinde insan hakları aktivistlerinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili veyahut onların olağanüstü durumlarda, olağanüstü koşullarda, çatışmalı koşullarda veya devletin baskısının çok arttığı koşullarda insan haklarının çok ağır biçimde e, ihlal edildiği koşullarda insan haklarının e, ihlallerinin tanıklığının nasıl yapılabileceği ve kendilerinin bu çerçevede nasıl korunabileceği ile ilgili hem hukuki hem teknik teknik derken şunu bakarsız diyorum yani sokağa çıkma diyor belki de e, aynı zamanda böyle bir şey olduğunda veyahut e, bilgisayar donanımını şu şekilde e, güvenli kullanman gerekir hakırların ortalıkta kol gezdiği bir ortamda Bunları esas ele alan ve çeşitli bilgilerin paylaşıldığı bir paylaşma semineri, eğitim semineri düzenlenmişti. İnsan Hakları Ortak Platformunun Nisan başında aldığı bir kararla ve bu bu çerçevede Büyükada'da niye Büyükada'da? İşte zaten Cumhurbaşkanının da kafa. Kafasına sokulan e, soru o. Niye büyük arada toplandılar? Geçen sene uluslararası ilişkiler toplantısı e, 15 Temmuz civarında büyük arada yapılmıştı ve işte Ari Barker ve başka uluslararası kişilerin katıldığı bir toplantıydı ve orada da darbenin e, bir beyin takımı veya hazırlık takımı şu anda şeye baktığımızda e, yandaş basına baktığımızda CIA'nın ajanlarının e, toplantısıydı. Darbeyi evet. izlemek üzere veyahut yönlendirmek üzere bir toplantıydı diye bir paranoya. Inanılmazdı. Evet e, e, akşam gazetesi Henry Barky ve arkadaşlarının bayağı darbeyi planladıklarını söylemişti orada. Büyük evet. Şimdi de Star gazetesi bugünkü Büyükada'da İngiliz parmağı diye manşet atmış. Bu da çok ilginç. O İngiliz nereden çıktı şimdi? Evet, bu yeni insan hakları savunuculuğu görüntüsü altında gezi benzeri kalkışma planlanan Büyük Adadaki ihanet buluşmasının arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA ve İngiltere'nin MI6 örgütleri çıkmış. Peki o İngilizler nasıl bulaştı buna Ömer? E, konuşmacı Alman. E, gelen bir kişi Alman. Diğeri İran asıllı İsveç vatandaşı, İsim, evet. Amerikan vatandaşı. Diğerleri Türkiye'li zavallı İngilizler nereden çıktı? Ama İngiliz olmadan olmaz, değil mi? Onlar ortadığıda bir iş, evet, ha, her yerdedir onlar, Yahudiler yani. gibi. Yani Yahudiler olmadan bir Yahudi parma olmadan hiçbir fenalık olmadığını inanan bir toplum olduğumuz için İngilizler de aynıdır. Bu evet. inanılmaz bir şey. Bugün, bugün yani bugünkü Star gazetesinin manşeti bu ve özel haber. Şerife Güzel Ankara'dan bildiriyor Star özel haberde. Dört ayrı ihanet toplantısı yapılmış. Aktivist görünümlü 9'u Türk, 2'si yabancı 11 kişinin katıldığı toplantının. Amerika ve İngiliz istihbaratının güdüğünde yapıldığını iddia eden de kimmiş? Kim? Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz. Ha, tam o zaman. O zaman tamam değil mi? Orhan göz 15 Temmuz girişimi darbe girişimi sonrası Büyükada'da tam 4 ayrı ihanet buluşmasının gerçekleştiğini tespit ettiklerini söylemiş. İngiliz ajanları da cirit atıyormuş. Ve üniversiteden kanun hükmündeki kararnamesi ihraç edilen ve halen Petro davasında yargılanan Today zaman yazarı Günal Kurşu ve toplumsal olaylardaki uzmanlığıyla bilinen Alman Ulex örgütünün önemli ismi Peter Steinlerin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli diye devam ediyor haber. 15 Temmuz gecesi CIA ajanı Henry Barkin yönettiği darbe toplantısını kamuoyuna duyuran isimmiş Orhan Deli Göz. Şimdi anlaşıldı Orhan Deli Göz. Şimdi anlaşıldı. Evet. Evet, bu... Şimdi anlaşıldı. Yalnız bu arada olan e, sadece insan hakları aktivistlerinin tutuklanması ile olmadı galiba Büyük Adadaki otellerde yandılar çünkü bundan sonra Büyük Adada Seminer toplantı yapacak olanın vay halini. Kim gider bilmiyorum. Zaten Islar Gazetesi bugün foto, otelin fotoğrafını da basmış. Toplantının gerçekleştiği Ascot Otel Niye de basmış. Evet. Şimdi bu bir inanılmaz bir paranoya. Yalnız maalesef paranoya e, bir kişide olduğu zaman bu bir, bir, bir, bir sinir hastalığıdır. Beyin hastalığıdır. E, e, ama bu paranoyayı iktidar Sahip olduğu zaman o paranoya bir deliler şeyine dönüşebilir, egemenliğine dönüştürebilir ortalığı. Ve şu anda giderek de buna yöneliyoruz. Giderek buna yöneliyoruz. Yani gerçekten bir kendi kendi korkularından korku üreten, kendisinin yaptıklarının suç olduğunu bilerek bu suçun kendi, kendilerine sorulmasını engellemek için daha büyük suçlar e, işlemeye e, eğilimli ve işleyen bir iktidar mekanizması var. Ve bu son derece tabii içinden bir fasit daire içinden çıkılması çok zor bir fasit daire ve kendi iktidarın kendisinin de esir olduğu bir dinamik aynı zamanda bu. E, sürekli daha fazla baskı, sürekli daha fazla korku çünkü biliyorsunuz böyle bir e, e, Taplantılı e, korku e, durumuna girdiğiniz zaman her şey aynı zamanda sizin için o korkuyu besleyecek bir e, işarettir. Evet Oya Baydar da T24'te tam bunu yazmış zaten. E, bir de Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Çeti de Türkiye'de o halin birinci yıl dönümüne yaklaşılırken bu örnekler darbe girişimi sonrasındaki gerçek muhaliflere veya muhalif olarak algılananlara yönelik baskının nedenli, keyfi ve şiddetli hale geldiğini gösteriyor demiş. Ve her geçen gün daha yüksek sesle dile getireceğiz ve dünya çapında protesto yapacağız demiş. Ve onlar parmaklıklar ardındayken onlar için biz yürüyeceğiz, onlar susturulurken onlar için biz konuşacağız ifadelerini kullanmış ki... E, bu da çok sık rastladığımız bir ifade türüdi. Şiddetle ve nefretle reddediyoruz demişlerdi zaten. Evet bugün e, bu e, 11 kişinin e, hakkında verilen 7 günlük gözaltı kararının uzatılıp uzatılmayacağını e, normalde savcılığa e, bugün e, havale edilmeleri gerekiyor ve ifadelerin alınması için e, göreceğiz e, tutuklama kararı e, çıkacak mı çıkmayacak mı ama gerçekten e, insan hakları e, aktivistlerinin yani tam anlamıyla e, bir e, oksimorol yani insan hakları aktivistlerinin silahlı terör örgütü üyesi olma şüphesiyle e, za, şüphesiyle gözaltına alınmaları e, bir e, darbe hazırlığı içinde oldukları e, iddiasıyla gözaltına alınmaları tam o kişilerin insan hakları, bunu ortaya atanların, insan hakları mücadelesi veren örgütlerin niteliğini ve kapasitelerini hiç bilmediklerini gösteriyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde insan hakları mücadelesi veren dernekler e, sokak eylemi yapmazlar. Eyleme geçme. Bu yanlıştır. E, sokak eylemleri kötüdür diye söylemiyorum. Çünkü onlar tanıklık etmek üzere vardırlar. Evet aynı yani öyle. insan haklarının ihlalini tanık ihlallerine tanıklık etmek üzere vardırlar. Sokak eyleminde veya başka eylemlerde bulunurlar ama eyleme katılmak için değil eylemi izlemek için olası insan hakları e, ihlallerine tanıklık etmek için orada bulunurlar. Evet, biraz önce de Can da söylüyordu burada. Yani mesela bu Irak, Suriye'deki gibi korkmuş şeylerin olduğu çatışmaların filan olduğu yerde de bir tek onların uluslararası Af örgütü gibi sivillerin arada kalan sivillerin ölmeleri ya da işte büyük ağır işkenceler altında kalmaları, bombardıman altında kalmalarını tanıklığını da bir tek onlar yapabiliyor medyada evet. yok çünkü evet. öyle bir çok önemli bir durum bu yani evet ve yapıları yoktur yani bir eyleme geçecek bir şey örgütleyecek bu tür bir kalkışma örgütleyecek ne yapıları ne gelenekleri ne imkanları böyle bir şey yoktur öyle büyük kitlesel üye örgütleri değildir bunlar Evet. Tanıklık örgütleridirler ve gerçekten tanıklık yaparlar. Ve kim olursa olsun insan hakları ihlal edildiğinde tanıklık yaparlar. Uluslararası Af Örgütü'nü hatırlattığı gibi e, Tayyip Erdoğan hapise, e, e, mahkum olup hapis yattığında da Uluslararası Af Örgütü Ta Tayyip Erdoğan'ın serbest bırakılması kılması için kampanya yapmıştı. O da yaptığınızda ne oldu hapis yattım demişti. Evet <gülüyor> <da> cevabı buydu. <gülüyor> Öyle mi cevap vermişler evet. o zaman? Yaptığınızda evet. ne oldu? Evet. Yani öyle ne, okudum. Ne diyeyim? Öyle mi? Ne evet. diyeyim o evet. zaman? Yani <gülüyor> ne <gülüyor> diyeyim? ne <gülüyor> diyeyim? Bu Tayyip Erdoğan'ın zihin dünyasını anlamak açısından e, Die Welt'in veya Die Zeit miydi? Unuttum. E, e, Die Welt'in e, muhabirinin e, kendisiyle yaptığı Türkçesini görmedim ama İngilizcesini okudum. Die Zeit, Söyleşi... evet son derece önemli, son derece ilginç. Yani zihin dünyasının kıvrımlarını ve e, o, o dünyanın sığlığını görmek açısından herhalde en e, iyi, e, en yakın, en anlamlı e, belgelerden bir tanesi. Evet. Peki, süreyi bitirdik galiba. Peki, iyi günler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu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 Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey merhabalar Günaydın Anay Bey Bugün Can Yok programda bu programda biz beraber yapacağız Konumuz da evrim müfredatının yani yayın şeyden kaldırılması Müfredattan evrim konusunun çıkarılması ve bir de bu Aziz Sancar'a da e, işin uzu, ucu bir şekilde uzanıyor. Galiba onu da konuşacağız değil mi? Evet. E, bu programı ben geçen hafta yapalım diye düşünmüştüm ama araya adalet yürüyüşü ve mitingi girince geçen hafta adalet konusundan e, bahsetmiş olduk. E, bu vesileyle yeniden hatırlatayım. Referandum sürecinde yaptığımız programları bir arşivde toplamıştık. Orada 12 13 tane program var. Orada bahsettiğimiz aslında pek çok bilişsel bilimler ve sosyal psikolojiden gelen e, meselenin e, bir şekilde hayatta da var olduğunu e, görüyoruz. E, Ocak ayının başında 2017'nin ilk programı mesela öğrenilmiş çaresizlik hissi e, üzerineydi. E, bu hissi bozan, yıkan ee, alt eden en önemli unsurlardan bir tanesinin oyun bozan etkisi denilen e, somut bir örnekle aslında işte e, şimdi tenek içinde söyleyeyim korku gömleğinin çıkartılabileceği e, hissinin uyanması e, falan diye konuşmuştuk. Bir şekilde hani ya işte bazen hayat sanatı taklit eder diye Burada da hayat biraz sanki bilimi taklit ediyor gibi ilgilenenler geriye dönüp o tartışmalara bakabilir Çünkü son derece gündemle alakalı diye düşünüyorum Evet Şimdi evrim konusuna gelelim Mevcut iktidarın bir eğitim vizyonu var ve bu eğitim vizyonunun bir parçası da e, evrim meselesiyle ilgili. E, ta 5 sene önceden e, örneğin TÜBİTAN'ın yayınlamakta olduğu birbirinden güzel evrimle ilgili kitapların yayınlanması e, durdurulmuştur. Yeni kitaplar zaten bir süredir yayınlamıyorlardı. Bilim ve teknik e, dergisinin e, Darwin'le ilgili bir e, sayısı vardı. Son anda sansürlendi. Derken e, evrimle ilgili kitapların satışını tümden e, durdurdular. O kitapları yok ettiler filan. E, yani sistematik bir şekilde e, evrim konusuyla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. En son adım da birkaç hafta önce... 9. sınıf müfredatından evrim ünitesinin e, kaldırılması oldu. Yani bu şu demek, e, 9. sınıfı bitiren bir öğrenci Türkiye'de e, evrimin e'sini duymamış olacak ve biyoloji hakkında her ne okuduysa da e, işte böyle ortasında büyük bir boşluk olan e, bir ucube bir eğitim ile 10. sınıfa kadar gelmiş olacak. Bu tabii, pek çok sakıncası olan bir şey e, genel olarak eğitim e, alanında uluslararası standartlarla baktığımız zaman e, çok iyi bir performans gösterdiğimizi de söyleyemeyiz. Yine bundan birkaç ay önce e, OECD'nin yaptığı PISA, Pisa e, evet. skorlarına bakmıştık ve Türkiye'nin e, gerilemekte olduğunu Profesör Sami Gülgöz'le birlikte tartışmıştık, konuşmuştuk. Bu açılardan endişelenecek pek çok mesele var. Fakat ben bu programda evrim kuramı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bir tesadüf eseri Türkiye'nin Nobel ödüllü tek bilimcisi olan Aziz Sancar'ın ee, evrim konusunda bir şeyler söylemesiyle bu müfredattan evrim ünitesinin kaldırılması üst üste geldi. Ee, Aziz Bey'in ne dediği tam anlaşılamadığı hakkında bir sürü şeyler yazıldı, çizildi. Ee, bence e, genel olarak kendisini iyi ifade etmemiş olmasından da kaynaklanan bir yanlış Anlama söz konusu. Biraz bu konuda hakkaniyetli bir şekilde e, aslında Aziz Sancar'ın ne demeye çalıştığını e, anlayalım istiyorum. Çünkü e, genel olarak evrim konusuna e, yaklaşmamızda da e, sonuçta ne dediğini ciddiye almamız gereken insanlardan bir tanesi. E, şimdi isterseniz e, Aziz Sancar'ın bu evrim konusunda ne dediğine önce bir kulak verelim. Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum ve a, bu a, manevi kızımın annesi babası münümünde a, bütün şerret ben Müslümanım ve buna övünüyorum dedim. Bu Türkiye'de olan evrimi ne zaman öğretelim kavgası beni çok üzdü. Türkiye'nin çok sorunu var. Bu, bir krizden öbürüne geçiyoruz. Birini bitirdik, hemen başladık. Hadi ev, ev, evrim üzerine kal, gidelim. Kardeşim bırak ya, inan. Yani bu, bunları, ben Allah'a inanıyorum. E, ev, evrim ne olmuş, olmamış fark etmez. İnanan inanır, inan, inanmayan inanmaz. Ama bunu, Kalkıp büyük bir devlet sorunu, bütün sorunu yapıp kavga etmek, bütün enerjimizi boşa harcıyor. Aziz Sencer böyle diyor. Ne demek istiyor? Ee, evrim yoktur mu demek istiyor acaba? Yoksa e, evrim vardır ya da olabilir ama bilim için e, çok önemli sayılmaz mı diyor? Evet. Ben Müslümanım Allah'a inanıyorum diyerek konuşmasına başlıyor. Allah'a inanan birisi evrimi kabul edemez mi demek istiyor. Bunun ne alakası var? Bir millet devlet meselesi yapılmamalıdır derken yine önemli olmadığını mı anlatmak istiyor. Ne demek istediği biraz karışık. Burada bir parça bir Türkçe ifade zorluğu da var gibi görüyoruz. Ben Böyle içi boş bir niyet okuma yapmak isteğinde değilim. Tam tersine aslında Aziz Sancar'ın şimdiye kadar söylemiş ve yazmış olduklarının ışığında biraz ne demiş olabileceği konusunda akıl yürütmek istiyorum. Bu konuda fakat başka fikir beyan edenler de oldu. Bir tanesi örneğin Türkiye'nin değerli bilim insanlarından Celal Şengör. Kendisi bir biyolog değil ama Evrim konusunda da bilgili birisi Ve aslında işte bilimsel Düşünceyi temsil eden birisi Olarak genellikle medyada yer alıyor Fakat Bana sorarsanız Son derece gelişi güzel Alaturka Diyebileceğimiz türde bir genelleme içeren yanlış bir Okuma yapıyor Cödel Şengör Şimdi bir karşılaştırma babından aslında Cezay Aziz Sancar'ın ne dediğini nasıl e, yorumladığına da bir e, kulak verelim. Evet. Evrim olmuş olmamış fark etmez. İsteyen inanan inanır, inanmayan inanmaz. Demek yani bu DNA üzerine çalışmalarıyla Nobel almış birinin demesi Türkiye gibi zaten evrime karşı olmaya hazır bir toplumda ne kadar doğru bunu nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. Şimdi önce şuradan başlayalım. Aziz Sancağ nerede çalıştı? Ömrü boyu. Ee, şeyde. İstanbul, Türkiye'de mi? North Carolina'da. Hayır değil hayır. Mi? hayır. Ha, ya, nerede çalıştı? North Carolina'da. Ha. <gülüyor> bravo. Yani Amerika Birleşik ha, Devletleri'nde. Evet. E, tabii tabii. Evet. Ha, evet, ha. evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Evrim'in durumu nedir? Ha. Bizden çok farklı değil. Ha <gülüyor> <Ya>, Bravo. Değil <gülüyor> mi? Doğru. Yani evet. ben eminim bizden beter olabilir ha. Eskiden beter. Hele ki İncil kuşağı denen Güneydoğuslu'da... Şimdi efendim. şimdi Aziz Sancar bu işlere çok kafa yormamış bir adam belli. Hı hı. Bakıyor Amerika'daki ilim gayet iyi gidiyordu yakın zamana kadar. Evet. E ya bırakın bunları biz işimize bakalım diyor. Hı hı. Özeti bu. Bu da e, Celal Şengör'ün Aziz Sancar'ın ne dediği hakkındaki yorumu. E, burada e, soruyu... E, Evrim Ağacı e, ekibinden e, iki kişi söyleşi yapan e, soruyorlar ve aslında doğru bir soru soruyorlar. E, yani evrim çok önemli bir mesele değildir diyor gibi Aziz Sancar bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. E, Celal Şengör'ün söylediği şeyler arasında şöyle bir doğru var. E, halk arasında evrim kuramına inanmış. Üstüne yapılmış 2005 senesinde yapılmış ve Science dergisinde yayınlanmış bir çalışmaya göre Gerçekten e, bu inanışın en düşük olduğu iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden daha da kötü durumda e, Bir üstünde Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor e, Avrupa Devletleri ile karşılaştırmışlar işte biraz üstünde Latvia, e, Litvanya, Bulgarya, Bulgaristan filan gibi e, ülkeler var. En tepelerde de İzlanda, Danimarka, İsveç e, gibi ülkeleri görüyoruz. E, tamam yani Türkiye'de genel olarak e, evrim kuramına e, inanmama eğilimi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Yani şöyle bir şey demek istiyor gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde evrim kuramına e, genel olarak halk arasında inanılmadığından Aziz da böyle evrim e, önemli değildir diye düşünüyor olmalı çünkü e, kariyerini Amerika'da geçirmiş bir kişi diyor. E, bu tabi anlaması çok güç bir e, yorum çünkü Amerika'da halk arasında evrimin ee, nasıl bir e, kabul gördüğüyle akademi e, de yani Amerikan üniversitelerinde bilim insanları arasında evrimin nasıl bir e, kabul gördüğü birbirinden geceyle gündüz kadar farklı şeyler. E, Amerikan akademisine e, uzak ya da yabancı olamaz Celal Şengör Çünkü doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış ee, Yurt dışına gelip gidiyor Uluslararası alanda tanış, tanınmış birisi Dolayısıyla niye böyle bir genelleme yaptığını anlayamadım ee, Ardından bir de Aziz Sancar bu işlere kafa, Çok kafa yormuş birisi değil Filan diye e, saygısızca benim bulduğum bir genelleme daha yapıyor Ve bu genellemenin ardında e, herhangi bir veri elinde var mı o da belli değil. E, dolayısıyla e, bilimsel çalışmalarına gösterdiği özemi keşke e, bilimsel düşünceyi popüler alanda temsil eden bir kişi olarak e, yaptığı e, konuşmalara da gösterse e, biraz daha ciddiye alsa bu tür Olmadık yanlış genellemelerle e, girişi güzel şeyler söylemese çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. E, Aziz Sancar'ın e, tam ne dediği anlaşılamayan e, konuşması bence Celal Şengör'ün bu yanlışlarla dolu yorumuyla iyice beterdir hale gelmiş. E, şimdi... Aziz Sancar'ın kendi e, yayınladığı makalelere bakarsak, orada şunu görüyoruz. Bir kere buradan başlayalım. Deriden kastım, biraz böyle bir şey. E, Evrim kuramı e, çok da bekleniceğe üzere, Evrim Sancar'ın kendi taydon, e, Aziz Sancar'ın kendi çalışmalarında çok merkezi, açıklayıcı bir yer tutuyor. Dolayısıyla Evrim kuramını önemsiz bulması ya da iseği inansın isteğiin anmasın bilim için önemli değildir gibi bir şey düşünüyor olmasına imkan yok Peki ben Müslümanım diye konuşmaya başlıyor Allah'a inanan evrimi kabul edemez diye bir şey düşünüyor olabilir mi o da olamaz Çünkü işte yani kendisi Allah inancı olan bir insan ama Evrim konusunda da herhangi bir kuşkusu olmadığı açık e, o konuya da zaten az sonra gelmek üzereyim e, bence şunu söylemeye çalışıyor Aziz Sancar biz bu e, evrim konusunda böyle itişip didişerek e, bir devlet millet meselesiymiş gibi e, kavga ederek boşuna zaman kaybediyoruz e, bu bir saçmalık gibi bir şey demek istiyor Burada bir doğru yan var. Yani 2017 senesinde evrim kuramı var mıdır yok mudur diye tartışıyor olmak aslında sahiden saçmalık. Bilim alanında kabul görmüş, en derin kabul görmüş ve olmazsa olmaz kuramlardan bir tanesi evrim kuramı. E, bu saatten sonra bunu müfredattan çıkartmaya çalışmak yokmuş gibi davranmak e, sahiden olacak işler değil de zaman kaybı. Bu konuda ben e, tamamıyla katılıyorum Adış Sancar'a. Öte yandan bu evrim meselesi bir devlet millet meselesi e, değil diyemeyiz. Çünkü e, ulusal eğitim vizyonuyla alakalı bir şey ve aslında... Ee, ülkenin geleceğiyle ilgili bilimle teknolojiyle öğrencilerimizi nasıl yetiştireceğimizle ilgili çok önemli bir konu. Dolayısıyla e, böyle baktığımız zaman e, Aziz Sancar'ın işte isteyin inansın isteyin inanmasın e, sözünü e, belki bu şekilde eleştirebiliriz diye düşünüyorum ama onun ötesinde e, Şengör'ün söylediklerini ya da ee, belki acaba evrime inanmıyor mu Aziz Sancar e, sorusunu e, yersiz ve haksızca buluyorum. Ben bu zaten... arada pardon bir ufak parantez açar, açabilir miyim izni? Yani, tabi tabi buyurun. E, o da şu var yani e, Aziz Sancar'ın e, bu sözüne ettiğimiz konuşması da dahil olmak üzere daha önceki çeşitli mülakatlarında filan da hatırladığım kadarıyla zaten Evrim gibi bir biyoloji kuramının ya da görüşünün işte neyse bir artık tamamen bir tartışma götürmeyen bir hali olan bir şeyi kavramı bilimsel düşünce biçimini inançya bağlamasının hiçbir anlamı olmadığını da söylediğini hatırlıyorum. Yani inanmakla evrim... ...arasında ne gibi bir bağlantı olabilir ki? Yani orada Celal Şengör'ün aslında söylediğini anlamak mümkün değil. Yani bir bilimsel bir kurama, yani yer çekimine inanıp inanmamanın ne önemi olabilir zaten mesela? Evet, dolayısıyla e, yer çekimine isteyen inansın, isteyen inanmasın... ...ya da işte dünyanın uzay boşluğunda dönmekte olan... Yaklaşık küre formunda bir gezegen e, Olduğuna isteyen inansın isteyen inanmasın Demek de çok Anlamsız olur evet, ee, Aynen bunun. onu da Bunu böyle di demek Diyor zaten olamaz Bence e, yanlış ifade etmiş Zaten e, Kişisel dostluğu olduğunu Anladığım e, Orhan Bursalı e, Kendisiyle görüşüp Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazmış Ve ee, bu e, Sorulara da orada açık seçik bir şekilde Cevap vermiş evrimin ne kadar Önemli olduğunu Aziz Sancar'ın e, Teyit ettiğini filan e, Yazıyor o yazıyı da Bu bahsettiğim Dinlediğimiz iki konuşmayı da ben Twitter sayfasından e, Paylaştım oradan e, Orijinalleri de dinlenebilir e, Belki O zaman şunu e, Sorabiliriz Öncelikle Allah inancı evrim kuramıyla uyuşmazlık içeriyor mu? Ee, bu konuya uzun boylu bu programda girmeyeceğim. Ee, fakat hatırlatayım evrim konusunda şimdiye kadar e, belki iki düzüme kadar program yaptık. Bir arşiv sayfasında hepsinin özetini ve ses kaydını bulmak mümkün. Daha da devam edeceğiz. E, bu üstünde daha detaylıca e, duracağımız e, konulardan biri olacak. Evet. Ama şunu söylemek mümkün, ee, genel olarak eğer e, evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını düşünüyorsanız, e, evrim kuramı bu yaratılışın mekanizması ile ilgili bir şey söylemeye çalışıyor. Yani e, Tanrı bütün canlıları bugünkü halleriyle, bugünkü formlarında, bugün neye benziyorlardıysa yarattığı zaman tam o şekilde yarattı. ...diye düşünüyorsanız... ...evrime karşısınız... Ee, ...başka bir şekilde... ...bir ortak türeyerek e, ...formların çeşitlilik kazanması... E, ...şeklinde bir mekanizma kurdu da... ...yarattı diye düşünüyorsanız... ...o zaman evrim e, kuramına genel olarak... ...inanıyorsunuz demektir... ...bu iki inanç da aslında... ...bu iki e, bakış açısı da... ...tanrı inancıyla... E, ...uyumlu şeyler... ...dolayısıyla... Ee, bir şekilde evrim kuramının e, tanrı inancıyla bağdaşmaz olduğunu ben düşünmüyorum ee, bu konunun bir parça daha e, değinlemesine tartışılması gereken başka ince yanları da var oraya e, daha sonra gelmek isterim fakat şu en azından söyleyeyim Evrim kuramı dediğimiz zaman bir takım ön kabullerle başlayabiliriz bu konuyu düşünmeye. Mesela canlılarda nesilden nesile geçen özellikler var. Bunu Mendel bezelyeler üstüne araştırmalar yaparken de biliyordu. Bugün mekanizmasını artık yavaş yavaş çözmekte olduğumuz, genetik bilimler sayesinde çözmekte olduğumuz şekilde... Ee, ...daha açık seçik bir şekilde de görüyoruz. Ee, bu nesilden nesile geçen özelliklerin değişebileceğini de görüyoruz. Yani e, mutasyonlar sonucunda e, genetik yapıdaki değişikliklerin e, canlıların kendilerinde bir takım değişiklikler yaratacağını da görüyoruz. Bu da aslında evrim kuramından bağımsız olarak herkesin kabul ettiği ön kabullerden bir tanesi gibi gözüküyor... Çünkü evrim kuramına inanmayanlar da her sene grip aşısı oluyorlarsa mesela o senenin grip aşısını oluyorlar. Bir sene öncesinin değil. Niye? Çünkü e, gribe neden olan virüsler mutasyon geçirerek farklılaşıyorlar. E, değişik canlılar haline geliyorlar. E, bu canlılara uygun bir aşı olmamız gerekiyor. Evet. Laboratuvarda gösterilen ve aslında hayatımızda pratik olarak etkileyen e, mutasyon ve canlıların nesilden nesile geçen özelliklerinin değişebilmesi işte aslında evrim kuralının en temel direklerinden bir tanesi. Bir de şunu kabul edebiliriz e, türler canlı türleri yok olabilirler ortaya yenileri çıkabilir e, her tür aynı anda var olmaya başlamamış bunu da fosil kanıtlarından görüyoruz. Ve canlıların, canlı türlerinin bazılarının yok olması, bazılarının e, ortaya çıkıp e, baskın hale gelmesi de doğal seçilim. Şimdi tek tek baktığımız zaman böyle aslında e, karşı çıkamayacağımız kadar bariz e, bu tezleri de bir araya koyduğunuzda yaklaşık evrim kuramının çerçevesini oluşturan bir e, ana teorik yapı ortaya çıkıyor. Ee, bu noktada buna karşı çıkmak çok zor. Ee, ve müfredattan filan kaldırarak e, değiştirmeye çalışmak ise saçmalığın daniskası doğrusu. Ee, peki niye bu kadar karşı çıkılıyor? Bu konuya da ileride daha e, detaylı bir şekilde döneceğim. Fakat e, karşı çıkanlarda ben 3 e, ana karşı çıkma noktası görüyorum. Birincisi... İşte Evrim dediğim bir teoriden ibarettir. Dolayısıyla yanlış da olabilir e, meselesi. Evet dedi yanlış da olabilir çünkü bilimde üretilen her bilgi bir teori çerçevesinde e, ortaya çıkar. Ama teori demek e, işte bir varsayımdan ibaret ya da e, tek bir tezden e, ibaret bir önerme demek değil. Tezleri ve verileri birleştiren dev bir kavramsal çerçeveden e, bahsediyoruz ve her geçen gün e, yanlış olması daha zor e, olacak bir şekilde e, ilerliyor evrim kuramı e, peki senin deden belki maymun ama benimki değil diye e, Türkiye'de çok sevilen bir cevap e, burada da şöyle bir talihsizlik var bana sorarsanız yani e, bir şekilde insanlara genetik olarak en yakın Olan hayvan işte mesela aslan kaplan falan olsaydı belki bu kadar bu maymun işine takılınmayacaktı. Ee, bir şekilde insanlar e, buradan e, tutturuyorlar. Fakat şunu da diliyoruz ki genetik yapımızın %98'inden daha fazlası e, evet bir takım büyük primatlarla aynı, aynı evet. içeriyor. Hı hı. E bedensel olarak davranışsal olarak yüz formu olarak gözler ve bakışlar olarak filan bile hatta e, benziyoruz yani bonobolara şempanzelere orangutanlara e, gorillere biraz bakanlar bunu görebilirler maalesef ki böyle e, ama yani dedelerimizin dedelerinin dedesi çok eskiden gelen atalarımız, evet bir ortak atadan yani bir kolu insana dönüşmüş, diğer kolu diğer primatlara, maymunlara dönüşmüş bir ortak atadan geliyorsa da ondan öncesinde de işte başka memelilerden, ondan öncesinde balıklardan, ondan öncesinde de bakterilerden geliyor. Dolayısıyla bu maymun içine çok takılmamak lazım. Bir de epeki ama yani bütün bunları yaratan bir tanrı yok mu ee, sorusuyla bu sefer karşılaşılıyor. Ee, olabilir din felsefesini konuşurken kozmolojik argümandan bahsetmiştik. Yani her şeyin başlangıcından bir adım önce e, var olan her şeyi yaratan ama kendisi yaratılmamış bir unsurdan bahsetmek zorunda mıyız diyebiliriz. Tanrı böyle bir şey. Böyle bir tanrı unsuru olmadan kozmoloji hakkında bir açıklama getirebilir miyiz? Bu fakat apa bir konu. Yani evrimin meselesi değil. Evrim her şeyin başında kim vardı bunları kim yarattı gibi bir soru sormuyor. Yalnızca yaratılışın mekanizmasını açıklamaya çalışıyor. Türkiye'ye bu kökten dinci Hristiyan ideolojisinin 1980 darbesinden sonra bir şekilde ithal edilerek bu evrim karşıtı bakışın yaylaştırılmış olduğunu bize Hacettepe Tepe Üniversitesi'nden Deniz Ergi Özsoy Hoca anlatmıştı eski programlarımızdan birinde. Gerçekten bir vakit kaybı ve saçmalık olduğunu söylemeliyim ki Şunla bitireyim. Maden Tepkik Arama e, Kurumu'nun bir e, doğal tarih e, sergisi var. E, o sergideki e, posterler değiştirilmiş, evrim e, sözcüğü çıkartılmış, e, yerine gelişim e, sözcüğü konmuş. Yani bantlayarak posterleri işte evrimi e, yok etmiş. Bir şekilde e, Çok da komik bir şey olmuş doğrusu e, çünkü e, gelişimden kasıt eğer ile alakalı bir şeyse e, zaten Evrim'in söylediği şey de e, bundan ibaret. E, bunlar gerçekten bence e, hem vakit kaybı hem Türk eğitim sistemine büyük bir zarar şu anekdotla bitireyim ee, geçenlerde Harvard Üniversitesi'nde post doktora araştırma olarak gelmiş İsrailli bir e, adamla tanıştım onunla konuşuyorduk pek Türkiye'den hoşlanan biri olmadığı da e, çok açık dedi ki siz bu son zamanlarda e, bilim konusunda e, öyle acayip işler yaptınız ve öyle akademide geriye gider e, bir e, hale geldiniz ki yeniden eski rotanıza oturmanız ...en aşağı bir 20 sene belki 30 sene alacak... ...20-30 sene geriye e, düşmüş durumdasınız... E, ...ben de Türkiye'den pek hoşlanmayan birisi olarak doğrusu... ...bundan çok memnunluk duyuyorum falan diye... ...böyle densizce insanı kızdıracak bir şey söyledi... ...ama densizce ve insanı kızdıracak bir şey olması... E, ...yanlış olduğunu göstermiyor... ...yani seni sevmeyenden al haberi demek lazım... E, Gerçekten öyle. Eğitim vizyonu açısından işte bu evrim konusu da dahil olmak üzere yapılan pek çok şeyi ben gülünç buluyordum. Fakat gülünecek halimiz ağlanacak bir hale evrildi ve giderek acınacak bir yere doğru ilerliyoruz. Bu konunun çok önemli olduğunun altını hiç zavurdan çizmiş olayım. Evet, sensin deseydiniz o profesöre. <gülüyor> evet. Ee, bütün bunlara rağmen müfredattan çıkartılsa da evrim kuramı, evrim kuramı hakkında çeviriler yapan bilgi aktarmaya çalışan gençlerden, genç bilimcilerden ve öğrencilerden oluşan. Gruplar var, Evrim Çalışkanları diye bir ekip vardı. Daha sonra Evrim Ağacı'na dönüştü ya da onun atası oldu. Açık Bilim, Neuroblog gibi Twitter üstünde yayın yapan ve evrimsel bakış açısıyla konuya yaklaşan genç insanların kurduğu yerler var. Açık bilinçte de dediğim gibi evrim konusuyla ilgili en temel ilkeleri ve evrimci bakış açısıyla yapılmış çalışmaları merak edenlerin ulaşabileceği bir arşiv var. İşte devlet müfredattan çıkarsa da biz böyle ucundan bucağından bir parça bilgi sağlamaya devam ediyoruz biyolojik dünyanın çeşitliliği karşısında insanın bir huşur hissi duymaması aslında imkansız, i̇mkansız yani evet. bir şekilde evrimci yaklaşımı e, içinde e, spritüel bir unsur olmayan e, işte katı maddiyatçı bir e, yaklaşımı gibi görenlerin çok e, yanıldığını söyleyerek burada bitireyim çok teşekkür ederiz Görüşmek üzere. Haftaya evrim konusuna devam edeceğiz ve evrimci e, ekoloji çalışmaları yapan e, bir genç e, bilimcimiz Gözde Çilingir e, konuk olacak. Daha sonra daha ilerleyen haftalarda Harvard Üniversitesi'nden Betül Kacar astrobiyolog e, ve evrim konusunda e, çok yazan Doktor yani Köksal Özer'i de e, konuk edeceğiz. Bunu da şimdiden haber vermiş olayım. Evet. Peki çok teşekkürler görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın. Açık bilinç.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 şekilde dedi, çık gazeteyi bitirmek üzereyiz. Bir son dakika haberi var vereceğimiz yalnız. Evet, Türk sinemasının usta oyuncularından Fikret Hakan tedavi gördüğü Doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saat 2 sularında hayatını kaybetti. Yaşamını yitirdi. 83 yaşındaki Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ee, Fikret Hakan'ın ölümünü sevenlerini, sevenlerini yasa boğduğundan bahseden haberlerde bugün görebilirsiniz. Evet, sayısız da ödülü var. Kendisini çok tanımış, önemli bir oyuncuydu. Ona da bir günaydın diyelim buradan. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık gazete.